Açık beyin My brain nöropolitika, always, always neuropolitika, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit Merhaba değerli dostlar Bugün 10 Mayıs 2010 Pazartesi Açık Radyo'da Açık Bey'in programının Üçüncüsüne hoş geldiniz Geçen programın girişinde de söylediğim üzere Bu programda da Hakan Gürbit yok ve ben Oğuz Tanrı da sizlerle birlikte olacağım. İzninizle bu programı bir duyuruyla başlamak istiyorum. 2004 yılından beri düzenlenmesine katkıda bulunduğum ve içinde farklı bilim dallarının, beyin yaklaşımlarıyla çok önem verdiğimiz sanat aktivitelerinin birlikte yer aldığı, uluslararası kognitif nörebilim toplantılarının yedincisi, bu yıl 18-20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Conrad Otel'de yapılacak. Bu toplantının programı içinde yer alan konular arasında yaratıcılık, sanat, müzik, matematik, dil, pişmanlık gibi konuların beyinle ilişkileri yer alıyor. Bu toplantıyla ilgilenenler için gerekli bilgilerin olduğu internet sitesinin adresi, eğer başarabilirsen vermeyi nokta Marmaris coog kok kok Marmaris toplantların 6 tanesi daha önceden Marmaris'te düzenlendiği için e, internet sitesinin adresi bu şekilde oluşmuş oluyor geçen hafta nerede kalmıştık diye hatırlamaya çalışırsak Nörobilim tarihi ile felsefe tarihinin ilişkilerinde 17. yüzyıla kadar gelmiştik ve nörobilim tarihi kaynaklarının Descartes gibi ünlü felsefecilerden sadece onun e, bugün değişmiş olan sinir bilim görüşünü almakla yetindiklerini ama felsefe tarihinin bu kişiler için çok daha fazla şeyler söylediğini anmıştık. Bunu nörobilimde daha sonraki yüzyıllar içinde ortaya çıkacak gelişmelerin felsefi altyapısının bir şekilde hazırlanması biçiminde de yorumlayabiliriz. Gerçekten de başından itibaren felsefe-nörobilim ilişkilerinde gördüğümüz ve takip eden yüzyıllarda da göreceğimiz üz üzere önce felsefi birikim ve içinde bulunulan çağın düşünce yapısı oluşmakta ve ardından bu düşünceler ya da en azından bir bölümü eşliğinde bilimin problem çözme faaliyeti gelmektedir. Önemli olan yaşanan çağın paradigması ve onun rehberliğinde yapılabilenlerdir. İşte bu nedenle geçmiş çağlar boyunca felsefe bilimden önce gelmiştir ve ona rehber olmuştur. Günümüzde ise bilime bu rehberliği bilim felsefesi yapmaktadır. Antik çağ düşüncesi içinde beyinle ilgili merak ve deneylere doğa felsefecilerin görüşleri rehberlik etmiştir. Bu yüzden şimdi adlarına farklı kaynaklar içinde rastladığımız, örneğin felsefe kaynaklarında rastladığımız Thalex, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pisagor, Heraklit, Parmenides, Zenon, Empodokles Anaxogoras ve Demokrit gibi Demokrit ile nörobilim tarihi kaynaklarında rastladığımız Hipokrat ve Galen aslında aynı dünya görüşünün temsilci kişilerdir. Benzeri bir yaklaşımla ortaçağa hakim olan skolastik felsefenin bilime izin vermemesini, Rönesans döneminde neden bin yıl geriye giderek kavramların yeniden incelendiğini, Leonardo da Vinci ve Descartes'in neden hem bilim adamı hem de filozof olduklarını anlayabiliriz. Felsefe ve bilim tarihi ilişkisinde dikkati çeken farklı bir boyut daha olabilir. O da yaşadıkları dönemler hatta ölümlerinden sonraki uzun dönemler içinde sadece filozof kabul edilen ve bu nedenle felsefe tarihi kaynaklarının klasik örnekleri haline dönüşen bir dizi düşünürün o dönemlerde ifade ettiklerinin bugün kognitif nörobilim denilen beyin bilgisinin esin kaynakları haline dönüşmeye başlamasıdır. Bu fenomen bilim öncesi dönemlerin düşünce kaynağı olan felsefenin bilimin geliştiği dönemler için de bir referans olabildiğinin göstergesidir. <gülüyor> Pardon. Örneğin 17. yüzyılda ilişkili olarak felsefe kitaplarında, Descartes dışında yer alan Francis Bacon, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Wilhelm Leibniz, John Locke, Günümüz kognitif nörebiliminde ve sosyal kognitif nörebiliminde estetik, mantık, duygusal zeka, evren ve insan ilişkisi ve sosyal davranışlar gibi konularda kaynak olarak gösterilmeye ...ve tartışılmaya başlanmıştır. 18. yüzyılda... ...ilişkinin genel anlamıyla sürdüğünü... ...ancak alan içi özelleşmelerin... ...ve uzmanlıkların... ...yüz yıla damgasını vurduğunu görüyoruz. Bu yüzyıla damgasını vuran... ...felsefeye... ...aydınlanma felsefesi... ...ve bu felsefenin içinde yer aldığı... ...tarih dönemine de... ...aydınlanma çağı adı verilir. Bu felsefeye... ...neden aydınlanma felsefesi deniyor... İçinde bulunan döneme neden aydınlanma çağı deniyor? Bu soruların yanıtları için Macit Gökberk'in felsefe tarihine başvuralım. Aydınlanma, insanın düşünme ve değerlendirmede din ve geleneklere bağlı olmaktan kurtulup, kendi aklı ve deneyimleriyle hayatını aydınlatmaya girişmesidir. Burada aydınlanmak isteyen insanın kendisi, Aydınlatılması istenen şey de insan hayatının anlam ve düzenidir. Bu da tipik bir tarihi fenomendir. İnsanlık tarihinde bir zaman gelip de hayatın düzenini ayarlamış olan değerler, formlar, canlılıklarını yitirince yeni bir düzene kılavuzluk edecek düşünceler aranır. İşte yeni çağın aydınlanması da bu çeşitten bir arama ve bulmadır. Aydınlanma için söylenen bu türden sözler aslında tüm çağlar içinde geçerli olacak biçimde Thomas Kuhn tarafından hasar gerilimde söylenmiştir. Ona göre her çağın bir paradigması vardır. Zaten bir çağı diğerlerinden farklı kılan şey de onun paradigmasıdır. Her şey bu paradigmaya inanmakla başlar. Bilim inanılan paradigma doğrultusunda bir problem çözme faaliyetidir. Zamanla paradigma çekiciliğini, inandırıcılığını yitirir. O zaman bilimsel bir devrim olur ve yeni bir paradigma ortaya çıkar ve meseleler bu paradigma doğrultusunda değerlendirilmeye başlanır. 18. yüzyıla damgasını vuran aydınlanma felsefesi aslında Rönesans sonrası dönemde 17. yüzyıl sonlarında kendini belli etmiştir. Bu dönemde İngiliz deneyciliği ve aydınlanması hareketi içinde John Locke ve George Berkeley yer alır. Yeni yüzyılla birlikte bu kez İskoç, Fransız ve Alman aydınlanmalarını görüyoruz. Bu aydınlanma hareketlerinin temsilcileri fikir ve deneyleriyle aynı zamanda batıda klasik bilimlerin kurucuları olmuşlardır. Yüzyıl damgasını vuran aydınlanma felsefesiyle birlikte Nörobilim alanında da yeni keşifler başlamıştır. Örneğin 1709'da Pisa Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Domenico Misticelli beyinden kalkıp gövdeye giden hareket sinirlerinin çapraz yaparak yollarına devam ettiklerini bulmuş. Bir yıl sonra da bir Fransız asker cerrahı olan François Pouffour de Petit beynin bir tarafında yerleşim gösteren apse nedeniyle vücudunun karşı tarafına felç gelmiş bir hasta tanımlamıştır. Yine bu yüzyıl içinde sinir sisteminin omurilik ve beyincik bölümlerinin işlevleriyle ilgili bilgiler elde edilmiştir. 19. yüzyıl felsefe ve bilim ve nörebilim için başlangıçta belirli bir ayrışmanın yaşadığı, yaşandığı, sonrasında da belirli bir felsefi görüşün ki bu pozitivizmdir, bilim anlayışına egemen olduğu bir zaman dilimini temsil eder. Bu yüzyılda belirginleşen felsefi akımların genel tablosu içinde Alman idealizmi, Genç Hegelciler, Feuerbach ve Marx, yararcılık, pozitivizm ve sosyal teori, Schopenhauer, varoluşçuluk ve Nietzsche yer alır. Nörebilim pozitivizmin çocuğudur. August Comte'un 3 hal yasası, 19. yüzyıl bilim anlayışını ifade etmesi açısından önemlidir. Buna göre Comte, bilginin gelişimini 3 evrede değerlendirir ve bunları düşüncelerin doğası, düşüncelerin taşıyıcıları öne çıkan bilimler ve bütünleşmenin temeli bağlamlarında ifade eder. Evrelerden ilki olan teolojik evrede, düşünceler amplik olmayan güçler ve doğaüstü varlıklara od odaklanır. Din adamları bu düşüncelerin taşıyıcısıdır ve bütünleşmenin temelinde küçük gruplara ve dinsel öndere bağlılık ve bu bağlılığını sürdürmek için zor kullanma vardır. Metafizik evrede düşünceler fenomenlerin özlerine ve doğa üstüne atıfları redde odaklanır. Filozoflar taşıyıcıdır ve devlet, ordu, hukuk tarafından kontrol edilir. Pozitivist devrede ise düşüncelere gözlemle ulaşılır ve bilimsel yönteme tabindirler. Somut olayların gözleme dayanmayan spekülasyonları reddedilir. Bilim adamları taşıyıcıdır ve karşılıklı bağımlılık ve koordinasyon vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında nörobilim adına yaşanan gelişmelere göz atıldığında pozitivizmin somut etkileri görülebilir. Onların başında önceki yüzyıllardan gelen bilgilerin göz ardı edilerek yeni yapılan gözlemler ve yöntemler eşliğinde tanımlamalar vardır. Bu yöntem, beynin, mesela bu yöntemlerden bir tanesi, beynin patolojik incelenmesidir. Ve her şey bu incelemenin sonuçlarına göre yeniden yorumlanır. Beyin bilgisi pozitivist ve darvinist ilkelerle yeniden tanımlanır. Bu kategorik yaklaşım içinde kişilerin tarihsel rolü ve beyin davranış ilişkileri unutulur. Bu yüzden 20. yüzyıl bir tepki bilimi olarak psikolojinin kuruluşuyla başlar. Psikolojinin kurucularından sayılan William James'in, tarihin kategorik ve pozitivist yorumuna tepki sayılabilecek şu sözleri önemlidir. Olayların gerçekleşmesinin bir ön koşulu olarak, Kişilerin rolünün bilim tarafından sistematik olarak reddedilmesi, yani yaşadığımız dünyanın tam anlamıyla gayri şahsi olduğu yönündeki sofuca inancın, günü geldiğinde bizim o çok güvendiğimiz bilimimizde haleflerimizi en çok hayrete düşünecek şey olması çok muhtemeldir. Bu noksanlık, bilimimizin çoğunlukla vizyon ve açılımdan yoksun ve eksik görünmesine, neden olacaktır? Sevgili dostlar, bu yoğun bilgiler arasında kısa da olsa bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Ben ee, geçen hafta olduğu gibi yine bu haftada Hordis Haval'ın Cervantes şarkıları arasında yer alan Pueske Metienes isimli parçayı dinlemeyi sizlere davet ediyorum. Uys. Oh Devam ediyoruz sevgili dostlar. Ee, nerede kalmıştık? Öncelikle pozitivist e, felsefenin ve dünya görüşünün 19. yüzyılda bilimin şekillenmesi, bu arada nörobilimin tabii ki onun içinde yer alan beyin bilgisinin şekillenmesindeki rolünü e, anlatıyorduk. Ve oralardan devam edelim. Nörolojinin prensipleri tabii ki bu matematiksel ve mantıksal kurallara göre planlandığı için e, bu tarihlerden itibaren nörobilim ki tabii ki her zaman e, belki söylemeye ihtiyaç da yok. Yani beyin bilgisi kendi yolunda davranış bilimleri kendi yolunda yürür. Nörobilim kartezyen bir yaklaşım içinde davranışları unutarak Bedenin otomatik ve refleksif işlemleri üzerinde yoğunlaşır. İnsan sinir sisteminin bütün özellikleri matematik biçimde tanımlanırken, beyin bilgisi sadece bu yaklaşımın uzantıları üzerine kurgulanır. Beyin davranış ilişkileri unutulur. O denle unutulur ki, bu ilişkinin en etkileyici örneklerinden biri sayılan, ünlü Finans-Gage vakasından ki, bunun üzerine bir program yapmayı düşünüyoruz Hakan Gürvet'le. Hiçbir nörolojik kitabı bahsetmez. Kısaca Finas Gage Amerikalı bir demir yolu işçisidir. 1848 yılında demir yolu inşaatı sırasında sıkıştırılan barutun patlamasıyla 6 kilogram ağırlığında bir demir çubuk yanak bölgesinden girerek alın bölgesinden çıkmış ve Phineas bu patlama ve yaralanma sonucu Yaşamaya devam etmiş ancak kişiliği tümüyle değişerek daha önceleri sosyal kurallara uygun biçimde yaşarken tam anlamıyla antisosyal bir kişi haline dönüşmüştür. Gecim bu değişimi frontal lobun önündeki geniş sosyal davranış bölgelerinin hasarlanmasına bağlanmaktadır. Buna benzer biçimde 1860 ve 1890 arasında tanımlanan klasik dil bozukluğu sendromları da nörolojide yeterli ilgiyi görmemiştir. Nörobilimin davranışı hatırlaması üzerinde iki dünya savaşının sonucu olarak ortaya çıkan çok sayıda kafa yaralanması vakasının rolü olmuştur. Yani konu bir sosyal problem haline gelmiştir. Toplumsal bir problem haline dönüşünce nörobilim bu konuyla ilgilenmeye başlamıştır. Nitekim nöropsikolojinin kuruluşunda bu tür bir etkinin rolü de genel olarak kabul edilmektedir. Sonraki yıllar içinde nöropsikolojinin sağladığı veriler ve yeni gelişen görüntüleme yöntemlerinin katkısıyla yeni bir nöroloji türü ortaya çıkmış <gülüyor> ve davranışlarla beynin ilişkisini incelemeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir. Bu da davranış nörolojisidir. <gülüyor> Günümüzde iki nörobilim anlayışının varlığından söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi geleneksel pozitivist nörobilim anlayışı olup, bu anlayış içinde beyin bilgisi sadece hareket ve düğü merkezlerinin bilgileriyle sınırlı olarak alınmaktadır. <gülüyor> bu anlayış içinde beyin ayrı bir organ değil, merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. İkinci anlayış ise, beyni bir davranış organı olarak gören ve beyinde davranışların oluşumunu bölgeler arası bir hiyerarşi ve iş bölümü mantığıyla anlamaya çalışan anlayıştır. Birinci anlayışın davranış kavramı, kaba bir şekilde bölgecilik ve refleks kavramlarla sınırlı olarak sürerken, ikinci anlayış davranışa evrimsel, gelişimsel, bilişsel, estetik ve sosyal açılardan açıklama getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenden dolayı ötürü var olan nörobilim anlayışlarından ikincisi insanı anlamakta ve insanın sosyal varlığını anlamakta giderek sosyal beyin anlayışının altyapısını oluşturmakta sosyal bilimler ve felsefeyle daha yakın işbirliği içine girmeye aday görünmektedir. Geleneksel nörobilim anlayışının çıkış koşullarında pozitivist felsefeden etkilenmesi dışında felsefeyle bir ilişkisi yoktur. Ve hele 20. yüzyılın felsefi gelişmeleri onu hiç ilgilendirmemektedir. Zira taşıdığı modernist ve pozitivist yaklaşıma göre nörobilim sadece bir bilimdir, felsefe de bir felsefedir. Burada esas sorun davranışçı nörobilim anlayışının, felsefeyle ilişkilerini değerlendirmektir. Ancak felsefenin 20. yüzyıldaki gelişimini izleyebilmek, onun diğer çağlardaki seyrini takip edebilmekle kıyaslandığında son derece çetrefil bir sorun olarak karşımıza çıkar. İlk olarak karşımıza bu yüzyıldaki felsefe okullarının ve filozof sayısının fazlalığı çıkmaktadır. Bu okullar ve filozoflar ...içinde prensipleri daha önceden tanımlanmış felsefe okullarının yanı sıra yeni felsefe okulları da vardır. Değerli dostlar, 20. yüzyıl felsefesiyle kendi içinde sosyal e, bir e, bilim halinde evrilmekte olan beyin biliminin ilişkilerini... ...daha detaylı olarak bir sonraki programda değerlendirmeyi umuyorum ve... Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Açık beyin. Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.